Bismillahirrahmanirrahim. İnelhamdülillah. Nehmeduhu, ve nesta'inuhu, ve nesta'uferuhu. Ve na'udhu billahi min şururi anfusina, ve min seyyat-i a'malina. Man yehtahillahu felamudillelah, ve man yudlil felahadiyelah. Ve ashadu an la ilaha illallahü, vahkehu, la sharinkela. Ve ashadu anna Muhammadan abduhu, ve rasuluhu.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 Rabbim bizi ve sizleri ateşten korusun. Bugünkü sohbetimizin başlığı, belki kısa bir zaman önce bu sohbetin kaydını dinlemiş olabilirsiniz her ne kadar ana hatlarıyla mevzu, aynı çizgi üzere paralellik, paralellikte gitse dahi, öncekinde duyduğunuz bazı şeylerden daha farklı fazlasını bunda duymanız mümkündür. Arkadaşların talebi, daha önceki yapmış olduğum yarı kalan bir sohbetin devamıydı. Fakat birdenbire o mevzuya intibak edemeyeceğimi düşündüğüm için, Tekrar bunu yapmayı düşündüm. Çünkü ortama göre mevzunun işleyemediği bazı bölümleri vardı. <gülüyor> mevzunun başlığı El Musavatü Tanrına Fil Asli İnsan İnsanoğlunun aslı yani erkek ve kadın olarak tam bir Musavatı içerisindedir. Yani insan, kadın ve erkek olarak aslında birbirine denk ve eşittirler. Bu başlığın altında şöyle bir cümle düşmek gerekir ki buradaki zikrettiğimiz kaideler asıl ölçüler olarak ele alınmalı. Bu mevzudaki eğer burada ifade an genel ise başka bir nasta ayet ve hadiste onu tahsis eden bir şey var ise o bölümü genel anlamından biraz daha beriye çekerek izah mümkündür. Bizim aslı zikrederek önüne geçmek istediğimiz şey Aslında bu nastara muhalif olan meselelerin yanlış anlaşılarak sunulmasıdır. veya teferruattaki bir meseleyi bu asla zıt düşünmedir. Toplumumuzda haseten ki biz önce kendimizle ilgilenmeliyiz. Kadının haseten kısmen de olsa erkeğin Allah'ın onlara biçtiği rolü ele alarak makamlarının, mevkilerini, şan ve şereflerinin, konumlarının yerleri, Kur'an ve sünnete birçok yönüyle ters düşmektedir. Eğer her, herhangi bir şekilde toplumda sahip olduğu bir değere dönük kısıtlama, baskı uygulanıyorsa, İnsanlar o kelimeyi farklı bir şekilde el alıp, hakkı olmadığı yerlerde de hak sahibi olma gayretinde malzeme olarak kullanıyor. Mesela şöyle diyebiliriz. İslam'ın hakim olduğu zannedilen Osmanlı devrinde İslam, İslami değerler malzeme ediline edinerek Kadının hukuku birçok yerde ihlal edilmiştir. Cumhuriyete geçişte geçmişe ters düşmeyi ki İslam'a ters düşmedi, ama hukuklarının ihlal edildiği bir ortamda bu ortama gelirken hakkımızı alacağız kadın hakları, kadın hukuku diye bir gündem oluşturulmuştur. Doğru. Haklarının ihlal edildiği çok yerler vardır. Ama onlar bu hakkı almak çalışırken, bu mücadelelerini İslam'a karşı bir mücadele olarak gündeme sunmuşlar. Ve bazı kimseler bunu kullanarak, bunları malzeme olarak kullanarak İslam'a karşı bir mücadele yürütmüşlerdir. Hak olmadığı şeyi. İstemen kalkınca geçmişteki sahip olduğu hakları bile ihlal edilir konuma getirmiştir. Osmanlı'da ihlal edilen hukukunu Cumhuriyet'te kazanmaya çalışınca kadın bir ticari meta yani bir ticari obje haline gelmiştir. Nasıl olmuştu? Araba tekeri çıplak bir kadın besin konserve, çıplak bir kadın resmi, battaniye, çıplak bir kadın resmi, motosiklet satıyor, çıplak bir kadın bindiriyor. Kadın adeta ticari bir meta olmuştur. Biz şimdi bu ortamda kadının ihlal edilen hukukunu ele alarak bir şeyler yapmaya çalışsak bile ki başaramayacağız. Ta geçmişe dönüp İslam'dan kadına, erkeğe tanınan hak verilen görev Ol, olmaları gerektiği yeri tespitte onlara uyarak bunu el almazsak bunu başarmamız mümkün değil. Delil olarak sunacağım ayette şu farkı göstereceğim. يَا اَيُّهَا النَّاسِ اِنَّا min مِنْ ذَكَرِ وَمُسَى Ey insanlar biz sizi bir dişi ve erkekten yarattık. <gülüyor> ve j'alnâkum şu'ûben ve kavâiben li birbirini de tanışasınız diye bir sizin farklı katlerle, boy ve ırklarda yarattık diyor. Burada inna akramakum 'indallâhi ettakâ. Şüphesiz sizin en faziletliniz, en değerliğiniz en üstün mertebeye sahip olanınız Allah'ın emirlerinden sakınan ve Allah'ın emirlerini yerine getiren ve onun yasaklarından sakınanlardır, diyor. Dikkat ederseniz zamanımızda ırkçılık ile gündeme gelen sorunları, düşünün memleketimizde bir Türk ve Türk gibi sorunlar oluşmuştur. Bu ırkçılık sorununu Az önceki zikredilen biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Sonra sizi kabilelere, boylara, ırklara ayırdık. Tanışaksınız diye. Sizin en üstününüz, en faziletliniz, en değerliğiniz şüphesiz Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarından sakınanlarınızdır diyor. Burada eğer bir erkek ve kadın arasındaki eşitliği, müsavatı, dengeyi, fazilet yönüyle hangisinin üstün olduğunu burada takva ile Allah'ın emirlerini yapmak, mehirlerinden yasaklamakla gündeme getirip düzeltemesi, ondan sonraki sırada olan ırkından dolayı, dilinden dolayı, renginden dolayı insanlar arasındaki oluşan sorunun halletmemiz, tedavi etmemiz mümkün değildir. Neden? İnandığını söyleyen, aynı ırktan olan insanlar arasında bu sorun var. Yani kişi şahsındaki bir hatayı ıslah edemediyse, kendisinden gayrında öyle bir sorunu ıslah mümkün değildir. Ailesindeki olan bir sorunu ıslah edemediyse, bir başka ailedeki sorunu ıslah etmesi mümkün değildir. Kendi toplumu içerisindeki öncelikleri sorunu halledemediyse bir başka toplumla kendi toplumu arasındaki olan ilişkileri de düzeltmesi mümkün değildir. Biz kendimize göre, kafamıza göre, geçmişimize dönüp kadına bir makam, mevki vermişiz yapılanlara baktığınızda makam ve mevki denilmez. Sen bu kadarına razı ol denilmiş. İstediğimiz gibi bir biçimde senin görevin bu denilmiş, senin hakkın bu denilmiş, hukukun bu denilmiş ve bu sefer karşı tarafın karşı tarafın elinden alınan, ona tanınmayan hukukun geri alınması için bir çaba içerisine girdiğini göreceksiniz. Ve devamlı bunu da kullanan hep İslam düşmanları olmuştur. Aynen komünizm düşüncesinin, işçinin ezildiği ortamda, işçinin hakkını arama bahanesiyle haklarını alacağız diye etrafındaki birçok devletlerde iktisadi yani ekonomik diyeceğimiz bir işgal gerçekleştirmiştir. Ha, komünizm bunu yine kapital menfaati için gündeme getirmiş. Kapitalizm de bunu böyle yapmıştı. Ha, sadece komünizmdeki kapital sistem devletin menfaatine Avrupa'da, Amerika'da ise belli bir sermayenin menfaatine dönüktür. Her şeyi bunun için kullanma mübahtır oturtulmuş. Biz şimdi meselenin, sorunun büyüklüğü ve küçüklüğünü düşünmeden asıl olarak bunun makamı, mevkii nedir? İleride de zikri geleceği gibi bu mevzuda yani genel, Aslında insanın aslında ki tam bir müsavatdır, dengedir. Hiç kimse bir başkasının bu hakkına Sahip olma keyfiyetine sahip değildir. Hiçbir şekilde bunu sahip olduğu başka bir hakkı kullanarak onun hukukuna tecavüzde kullanamaz. nasıl? Ben senin kocanım diyerek, ben senin babanın diyerek kocaya verilen verayet hakkını öyle diyelim. Bunu aşarak, sen benim istediğimi yapma zorundasın diye, hadiyetle <gülüyor> şer'i olmayan şeyleri ona dayatma hakkına sahip değil. Onun için her ne kadar insan adı altında erkek, erkek ve kadının Allah'ın onlara takdir ettiği da sunduğu, <gülüyor> ikram ettiği makamını biz doğru tespit ederek hareket etmeye üzüldü. <gülüyor> Bu başlığına akabinde devam eden başlıkta المساوات التام fit tekrim Yaratıcıları tarafından insana insanoğluna ikram edilen her şey sunulan her şeyde de bir müsavat vardır. Dengesizlik yok. Çünkü ayet-i diyor ki Allah Azze ve Celle لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنْيَ Vahamelnâhum fil Ber ve Alb, vrazaknâhum min al-Tabiibat, vafdâlnâhum alakîrî min ma halaknâ taftir. Biz hakikaten insan olunu, insan olup denilince, herhalde burada erkekleri kastetmiyor. Adem'in kızlarını da kastetiyor. Adem'in çocuklarını, Adem'in zürriyetini. Biz hakikaten insanoğluna şan, insanoğlunun şan ve şeref sahibi kıldık. Onları çeşitli nakil vastıları ile karaları taşıdık. Bu Allah'ın kullarına ikramlarından sadece bir çeşidi, bir sınıfı, bir cüzdür. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın bir çoğundan. Yani insanın insandan gayrı şeylerle mukayese ederek insanoğlu bu yaratılmışları mahkumatler içinde onu en üstün kıldık. Bu mevkiyi korumanın ileride gelecek mesela diyelim ki insan eğer insan olarak yaratıldığının ne ile mükellef olduğunu bilmeden yani kulluk bunu Allah'ın istediği gibi yerine getirmeyince ona ne diyor? Bel-eballu mine'lenem. Önce hayvanlar gibi diyor, sonra hayvanlar da aşağıdır diyor. İşte bu makamı, mevkiyi de koymak belli başlı şeyler şeylerle, şeylere hasredilerek gelmiştir. Burada kadın ve erkek tekrimde Allah'ın lütfunda aynı eşitle dengeye sahiptirler. Üçüncü başlık Kadın ve erkek insan diye tesmiye ettiğimiz iki şeydir. Ayrı ayrı birer şey değildir. Kadın ve erkek insanın ikiye bölünmüşlüğünü düşünün. Başlıkla diyoruz ki innamen nisaun şaka-i korrıca Kadın erkeğin yarısı. Yani ikisi insandır. Birisi kadın, biri erkek. Ama ayrı ayrı birer kişilik değil. Kadın erkeğin yarısıdır diyor. Her, her halükarda her ayilikardan tek başına erkek ve kadın yanındır. Eğer ikisi birbirinin yarısıysa her birisi tek başına yarım, ancak ikisi bir olur yani bu hayatın düzeninde kaç düzeninde kaçınılmayan bir gerçek ki evlilik dediğimiz müesseseden önce bu cinslerin birbirine ilgi ve ihtiyaç duymalarıdır. O duygular bunları bir araya getirip evlilik denilen müessesenin kurulmasını sağlıyor. Her ne kadar bu vesile olsa da her şey bunun üzerine bina edilmemiştir. Bundan önce bilinmesi gereken yani şehveti duygu ve arzunun sebep olduğu şey onu vesileli konumunda bırakır gaye yapmaz. Gaye ve gayede kadın ve erkeğin bir araya gelmesi daha farklı şeylere dönüktür. Nasıl? Bu şehveti arzu ve istek birbirine ilgi duyma insan neslinin devamı bu neslin devam etmesi için böyle bir vesile ile hareket etmek gerekiyor. Ha bundan daha başka gaye de. Ayşe radıyallahu anh'ın naklettiği bir rivayette diyor ki su ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anı raculi yecidul belale ve la yezkur İnsan elbisesinde bir ıslaklık buluyor ama İhtilam olduğunu rüyatte kendine hatırladı. Ve ihtesle qale ihtesem. İhtilam. Kişi diyor ihtilam olduğunu hatırlıyor ama elbisesinde ıslaklık bulunmuyor. Kad la rus la yıkanmak gerekmez, diyor. Fekâleb Ümmü Süleym hemen Ümmü Süleym bir soru soruyor. Burada Allah Resulü'ne soruldu derken Ayşe Validemizin nakletmesi hemen ikinci kadın kişilik olarak Ümmü Süleym'in çıkması gösteriyor ki herhalde bir kadınlar meclisi burası. Deriz. Ama erkeklerden soruluyorsa Demek ki bunu soran bir erkek. Neden? Sohbetin ilerisinde anlıyoruz. Ümmü Süleym'in bu sorusuna sebep Allah diyor iyiliğini versin. Kadınların sırrını neden açtın diyor. Allah sen iyiliğini versin. Kadınların sırrını neden açtın diyor. O da fekavet Ümmü Süleym. Ümmü Süleyman diyor ki Elmer'e tutara dâlik ve aleyha oslu Peki kadar böyle bir şeyle karşılaştı, bunu görse ona yıkanmak usul gerekir mi? Na, Evet diyor. Hemen arkasındaki bizimle alakalı olan bu cümlenin zikredilişi değil ki ilgimiz o ama burası değil. Ama bu sorular onu böyle bir sözün söylenmesine getirmiştir. İnne men misabun şaka'i kolica Kadınlar erkeklerin yarısı kadınlar erkeklerin yarısıdır. Şöyle düşünün. Teşbihte hata olmaz. İnsan şöyle yarıya bölündüğünü düşünsün. Öyle bir çizgi çizsin. Sol tarafını kötülesin, sağ tarafını üstün kalsın. Veya solu üstün görsün, sağını aşağı bir mertebede görsün. Bu mevzuda kadına takındığımız tavır yanımız. Ha kadının da erkeğe takılması gereken tavır kendisinin yarısı olarak düşünmelidir. Burada kadın ve erkeğin, yani kadının erkeğin yarısı olduğu düşünülüyor. Bu başlıklara dikkat edin, altındaki zikredilen delillere ve delillerin umumi hususu zikrettiği kelimeler üzerinde durur. Bunun üzerine yüzlerce meseleyi bina ederek hareket edebiliriz. Sonraki gelen başlık el-musavatu tam fi usulü tekalifü şerayya şer'i sorumlulukta, mükellefiyetlikte kadın ve erkek aynı derecede sorumluluk sahibi. Tehvitten tutun, ondan sonraki takip eden bütün emir ve nehirlerde emredilen, tavsiye edilen, kabul edilmesi gereken, reddedilmesi gereken ne varsa, kadın ve erkeğin bu sorumlulukta aynı derece bir, aynı derecede bir şerii mükellefiyetlikleri vardır. Aynı derecede. Ta ki bu meselelerin genelliliğinden. Müstesna kılınan ve genelliliğinden taksise gidilmeyen bir mesele olmadığı müddetçe aslın yürürlülüğü mevzu bahistir. Aslın yürürlülüğü mevzu bahistir. Ne diyebiliriz? Namaz. Kadın ve erkek oruç. Kadın ve erkek ikisine de vaciptir, yani fazdır. Erkeğin katliyetle namazı terk etme gibi bir özür mevzu bayis değildir. Ta ki aklı başından gitmeden. Kadına gelince haiz anında namazı kılmaz, oruç tutmaz ama o müddet geçtikten sonra namazı kaza etmez. Orucu kaza eder. Aynen bu gibidir değilse genel ifadesiyle sorumluluk aynı. Beş vakit namaz ona da vaciptir. Buna da vaciptir. Sadece o anında kılmamak ona vaciptir. Onun kulluğu o an, o haliyle namaza yaklaşmamaktır. Onun dışındaki buna delili herhalde hatırlarsınız eğer tevhid ile alakalı sorumlulukları gelince kadın ve erkeğin birbirinden farkını göremezsiniz. Katiyetle kadın tevhidin şu cüzünden şu kadar sorumlu, erkek bu kadar sorumlu gibi bir şey bulamazsınız. Bu yoktur. Ondan sonraki gelen başlık El-Musavatü-Tanman fil mu ba'det teklif yani kadın ve erkeğin şer'i sorumluluğu olduğu şeylerde ise muâhazede yani hesaba çekilmede. Burada da tam bir müsavahat, denklik ve eşitlik vardır. Bunu nasıl anlatırız? İsme o suç ile itham edilen aynı isimle tesmiye olunuyor. Aynı ceza veriliyor. Bu denli şer'i hukuku uygulamamıza rağmen onun kadın ve erkek irtikap etmeden birisini birisinden farklı görüyoruz. Diyelim ki kadın ve erkek gayr meşru bir ilişkide erkeğe verilen isim nedir? Zani. Kadına da zaniyedir. Aynı suçu işlerlerse verilen isim bu. Verilen ceza da aynı. Evliler ise, ikisi de recm edilir. Ama bu ayeti bu denli uygulamayı kabullenme bunun teferruatında da aynı uyumluluğu göstermesi gerekir. Nasıl? En iyi İslam'ın yaşadığını düşünen, tanıdıklarımızdan ve kendinizi düşünün. Oğlunun bir kızla gayrı bir ilişkide bulunduğunu düşünün. Erkeğin. Bazen deriz kadın ve erkek ilişkilerinde, evlilikte... Daha çok zarar gören kadındır deriz. Erkek değil. Erkek bunu yapsa, bazen erkektir denilir, pek üzerinde durulmaz. Sanki hiç leke konmaz ona. Aynı suçu işler. şeran aynı ismi almıştı. Ama o leke ona pek konulmaz. Kızının başka bir erkekle böyle bir ilişkide olduğunu duyan adama baktığınızda renk menk sararır, Ona daha farklı bir şekilde yaklaşır. Mesela argo bir ifadeyle zani, zaniye diye edepli bir telefuzun dışında desek ki kadına kıza bu derler. Erkeğe ne demek gerekir? Aynı suçu işlediyse, aynı cezaya müstahaksa ona da aynı ismi vermek gerekir. Onun da lekelenmesi gerekiyor. Nasıl ki bazıları bu denli dul bir kıza almada zorlanırsa o denli erkek de aynı şeyle karşılaşmalıdır. Çünkü onun suçu daha büyükmüş gibi davranırsanız ki etrafa bir bakarsanız yani kadının suçu affedilmez bir konuma getirilmiştir. Biz bazı nasların malumat yönüyle bilgisine sahibiz ama onları uygulamada zayıfız. Bazen uygulamada da aynı dengeyi yakalasak, bunun kadın ve erkek tarafından yapılmasını farklı bir gözle bakıyoruz. Sen şimdi onu yapan erkeğe ister affedersin, oros budayın demeyin. Geçti Türkçe bir kelime değil bu argo. Ee, Türkçe daha farklı buna kullanılır. Nasıl bir özür sunarsanız tutun, canım. Kadın bunda daha çok mağdurdur. Öyle değil mi? Görüşte mantıken doğru. Erkek hiçbir şey olmamış gibi gidip birisiyle ne bir başka bir beldeye giderdi. Ama kadın bunu yapamıyor. Mantıklı izahlar önemli değil. Allahu u Azze, Azze ve Celle buyuruyor ki وَلِلْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهِ وَصِيرًا İnsan böyle bir suçu başkası yapınca onu isimlendirmede zorlanıyorsa bu suçu kendisi işleyen kendisine o gözle bakmadığı için önce. Çünkü nedamet bu, pişmanlık bu. Değil mi? Nedamet, pişmanlık yaptığı işten yani bağışlanmasını isteme o duyguyu hissetmeli o duyguyu hissetmeli. وَلَوْ أَلْقَى Yani her insan kendisini iyi biliyor. O yaptığı işin ne gibi bir suç olduğunu biliyor. bilmesi gerekir. Hissetmeli de istediği kadar özür dayağıt Yani diyelim ki şöyle var Rabbim ben affet bağışla. Ama hiçbir şey yapmamış gibi devam edersen belki evlendiği kısa ben bundan evvel bir başkasıyla ilişkide bulundum. Beni böyle bir şeyim var. var. Buna rağmen beni kabul edersen diye sunmadım. Şimdi kızın, garibanın demesine de ihtiyaç yok. Zaten bakire olmaz diye <gülüyor> Bunun önüne geçmek için de adam tutuyor, iffet münakaşası açıyor. İlla bakirelik gerekli mi diyor. Ha, güya bu da bir hak olarak gündeme getirilebilmiyor. Ne olursa olsun insanlar bunu farklı tesmih etseler, aynı niteliklerle zikretmeseler bile Allah kullu, kullum rehin bimâ keseve Herkes yaptığı işe karşılık rehindir. Yani yaptığı işe karşılık suçu ediyorum. isyanın ona karşı rehindir. Burada görmese bile orada görecek. Eğer burada bu pişmanlığa sahip olup aynı nitelikle kendisine bakmamış ise, o konuma itmemiş ise, orada bunun karşılığını görecek. Çünkü biz pişmanlık mümkü bahis değiliz. Bazen deriz, bu pişmanlık basit değil. Belki size o işlediğiniz suç, daha önce bulunmadığınız bir mevkiyi dahi kazanma yardım eder. Aynen gâmi diyeli zina eden kadın geliyor. Gâmi diyeli kadın zina ediyor, gelip kendisi itiraf ediyor. Dört şahide ihtiyaç duyurmayacak bir itirafta bulunuyor. Kıssayı okumuşmudur, önemli olan o kısmı değil. Kadın Allah Resulü inanmayıp, etra yani al etrafındakiler nasıldır, aklı başında mı gibi, hatta kadın inanmıyorsanız hamileyim diyor. ona sonra git çocuğunu doğur gel diyor, doğur gelir ki çocuk çocuğu emzikten kesene kadar büyüt diyor. Geliyor, kadın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadının, cenazesini teşrih için, yani cenaze namazını kılmak için hazırlanıyor. Ömer gibi birisi, Ömer gibi faziletli meselelere çok derinden vakıf olan birisi Ey Allah'ın Resulü sen zamiye bir kadının namasını kılacaksın? Ömer öyle demek diyor. O kadın öyle bir tövbe etti ki Medine günahkarlarına taksim edilse yeterdi diyor. Ve sonra insanın işlediği bir suça bedel nefsini feda etmesi basit bir şey değil. Ama tövbe bu. Nadim olma budur. Erkek de olsa kendisini itiraf ettirebilecek bir konumda bulunması gerekiyor. Bu mevzuda. Bunu dürüstçe söylemesi gerekir. Değilse bir nedamet mevzuhu olamaz burada. Takip eden başlıkta El-Musavvatu Tamme Bil istidatı bil Yani hesap vermeden Allah'a hesap vermeden herkes aynı istidat yani beceriyle ister istemez oraya varacak. Bunda da müsaadır. Yani herkes hesabı tek başına verecek. Ne kadın kocanın ne koca kadının ne anne baba çoluk çocuğun, ne de çoluk çocuk anne babanın bir gayrının hesabını kabul etmeyecek. Aksine, acaba hak mı iddia ederler diye birbirinden kaçacaklardır. İn kullu men fissemavati vel ardi illa rahman abd Yerde gökte ne varsa hepsi Herkes yerde ve ne varsa her şey ona kul olarak gideceklerdir. لا قد ve وعدهم عدا وكل من آتيه Bunların hepsi ne kuşatmış saymışı hesap etmişil hepsi Kıyamet gününde onun huzurunda tek başına yapayalnız gelecekler. Hepsi Allah'ın huzuruna tek başına gelecek. Burada da bir müsavart vardır. Birisi birisinden farklı bir şekilde hesa hesaba çekilme, cezada farklı bir şekilde cezalandırma diye bir şeyin bahis olmayacak. Ayşe'den gelen bir hadis-i şerifte radıyallahu anh'a diyor ki, seniktu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakulu yuhşerun nasur yevmil kıyameti hufaten, huraten Ora, evet. Çünkü yarısı, yarın kıyamet günü tek başına çırlı çıplak yalın ayağa açlı olacaklar. Ayşe diyor ki, ey Allah'ım de soru en nisa o var icalü kadın erkek yani çırlı çıplak, herkes birbirinden bakacak orada. Yani birbirini görecek mi? Kâre sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü diyor ki Ya Ayşe El amru eşeddu min en yendire ba'du min orada o hal, kıyametin ahvali insanların birbirine bakmasından daha şiddetli, azim bir iştir. Hiç kimse onu düşünemeyecek bile ki birbirine baksın. Burada da şaşkınlık her şey beraber. Yine takir eden bir başlıkta el müsavvâtüt tamma fil-ecrî yani nasıl ki cezada bile her şey müsavi, denk, eş, uhrevi mükafatlanmada da aynıdır. Kadının yaptığı bir işe bedel, kıldığı beş vakit namaza bedel ona verilen şey farklı. Erkeğe verilen şey farklı değil. Eğer buna biraz mantıkla yaklaşsaydı, ben kadının tesettürüne daha fazla ecebe ve mükafat verilmesini düşündüm. Senelerce Türkiye okullarında, üniversitelerde en çok zulüm gören, itilip kakılan kızlar olmuştu değil mi? Erkekler değil mi? Belki erkeklerin de kapanması vacip olsaydı, onlar yani kızlardan on kişi başını açtıysa, erkeklerden bin kişi başını açardı. Ama ona denk ona verilen, onunla onun korunduğu çok farklı değerler. Burada ahirette verilecek olan, ecirde bilen bir müsaabaat vardır. Neden kadına böyle, erkeğe böyle diyem diyemeyecek, denilemeyecek konumda? <gülüyor> Allah Azze ve buyuruyor ki وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ min مِنْ ذَكَرِ اَوْمْتَهِ Yani erkek olsun, kadın olsun her kim mü'min olarak, ve mü'min, mü'min olarak iyi bir iş yaparsa yani itaatte bulunursa <gülüyor> emirler, nehilerden sakınırsa Allah'a iyi bir kul olmak çalışırsa فَاُولَٰئِكَ yeduhulûnel cennete velâ yudhulemûnet İşte onlar buna sebep cennete konulacaklardır. Ve zerre kadar da haksızlığa uğramayacaklar. Görüldüğü gibi burada mükafatta da müsaade dediler. Müsa mükafatta da müsaade dediler. Farklı bir mükafat yoktur. Ta ki kadının herhangi bir işine sebep aldığı farklı bir değer, fazilet, mükafat nasıl da zikredilmediği <gülüyor> biz kafamızdan bunu söylüyoruz. Düşünün, geliyor birisi sahabeden Ey Allah'ın Resulü ben en iyi dostluğumu, yakınlığımı kına karşı serdedeyim ananım. Yine kime serdedin? Yine anana diyorsun. Üçüncü de babana. Cennet anaların ayakları altında derken burada genel ifadeyi hem bir taksis e, var hem de bir mukayyetlik mevzulu var. Isterim. Farkındaysanız burada erkek ve kadın olarak eşit değerlendirme var ama ana olarak eşit değerlendirme yok. Yani kadınları hepsini ana kabul ederek yapmıyor. Kadın kelimesini kullanmadan ana ana anana diyor, üçüncü de babana diyor. Bu bir üstünlüktür. Ona demek ki böyle bir şey gerekiyor. Daha başka bir şekilde ise cennet anaların ayakları altında ifadesidir. Yani cennet anaların ayaklarının yanındadır, dibindedir. Bu da bir mükafat ama kadınların dediler, anaların Ha erkeklere hiç dememiştir. Şimdi bunu tutup da farklı bir şekilde çakıştırma diyelim ki annesi, babası veya ikisinden birisi hayatta olduğu halde hala cennete giremeyenin ya giremeyene yazıklar olsun bunu yerde diyor. Anne baba cennete girme vesilesi ama cennet analarının anaların ayakları. Bu denli bir taksisi olmadan biz katiyetle bu denli bir farklılık kafamızdan, düşüncemizden hele kaldı ki hava ve arzularımıza dönük bir te bağlılıkla bu tespiti yapmamız mümkün değil. Bundan sonra bu asıllara bina edilen, bina ettiği görülen, düşünülen ne varsa ölçülü hareket ederek devam etme zorundayız. Diyor ki Allahu u Azze ve Celle, إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والخاشئين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ ve وَاَجْرًا Şimdi sayılmış. Müslüman olan kadın da erkek, mümin olan kadın da erkek, tam mı? Allah ve celle'ye itaatte kaim olan kadın ve erkek, e, tasadduk eden kadın da erkek, sabreden kadın da erkek, Allah'tan korkan kadın da erkek, eee... Oruç tutan kadın ve erkek, iffetlerini koruyan kadın ve erkek, Allah çok çok zikreden kadınlar ve erkekler, işte Allah onlara büyük bir mahfiret ve icilir. Yani bütün günahlarını affedebilecek genişlikte bir mahfiret, bu onlara büyük bir ecir hazırlamıştı. Yukarıdaki başlığın altında hepsine kadın ve erkek, hatta mümin ve müslim lafsıyla değil onları mümin yapan, müslüman yapan imanlarının yüzlerinden neredeyse ana hatlarıyla önemli olan meselelerde eşit zikrederek getirmiştir. Burada da bir tam müsavat denklik ve eşitlik nözubahisi olmuştur. El-müsavatü tamma fil-müvalati ve-tenasul Dostlukta yani Mümin bir erkekle başka bir mümin erkeğin dostluğu değil. Mümine bir kadınla mümin e, bir kadınla başka bir mümine kadının dostluğundan bahsetmiyorum. Kadınla erkek inananlar dostlukta ve birbirleriyle yardımlaşmada da yine tam bir denklik ve eşitlik içinde. Onlardan beklenilen, istenilen bu olmuş. Diyor ki, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضٌ اَوْلِيَا وَبَعْضًا İnanan erkeklerle inanan kadınlar birbirlerinin dostlarıdır, diyor. Mesela bunu rahat anlayabileceğimiz bir üslukta, erkekler evlenirken, kadınlar evlenirken, inanan kimseleri kastediyoruz, kast ediyoruz herhalde inanan bir kadını inanan bir erkeği seçer değil mi? Onu eş olarak seçmeden önce o kadın o erkeğine iyi Müslüman kız kardeşi. Erkek de onun ne? Müslüman erkek kardeşidir. Yani din kardeşidir. Çünkü kardeşliğin şartlarının bina edildiği temel esaslar anlatılırken şirkten, tövbe namazı kılan, zekatı veren, kalite zikrettiği gibi, onlar işte, bir yani mü'min kardeşleriniz diyor. Dinde kardeşleriniz diyor. Anlatmak istediğine geleceğim. Evlenip bunlar karı koca oluyor. Şimdi, birbirlerinin hukukunu korurken, üst üste bindirilmiş hukuk. Önce mü'min kardeşi, mümine kardeşi, sonra onun eşi. Ona mümin kardeşimiz, mümin kız kardeşimiz olduğunu unutup, karı gibi, koca gibi namun Herhangi bir şeyden dolayı, en güzel bir ayrılık olarak örnek verebileceğimiz herhalde, Zeyd ile Zeynep'in ayrılığı, boşanması. Allah için Boşana kadın ve erkekler. ya onu kocalıktan boşay, boşuyorsan, karılıktan boşuyorsan o senin yine mümin kız kardeşin, mümin erkek kardeşin olma devam ediyor. Ama hiç kimse mümin kardeşinin hukukunu, yani erkek kardeşin, kız kardeşinin hukukunu koruma değil, zulmederek, iftira ederek birbirlerinden ayrılıyor. Bir En yakından bunu düşünürseniz eğer bu anlayışla biz bu mantıkla meseleyi yakalasaydık korkarız değil mi mümin bir kardeşinize muamele eder? Çünkü Allah Resulü'nün iman mevzuunda bahsettiği gibi La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Hemen şimdi burada cümlenin Müzekker gelişi yani bir insan mümin olamaz ta ki kardeşi için ne, yani kendisi için neyi seviyorsa kardeşi için onu sevmedikçe diyor. Ama biz hep bunu erkek kardeşler için kullanırız değil mi? Erkekler erkek kardeşler için kullanır. Burada müzekker sirrasıyla kendisi de bunu bir, ifade, bir şey ifade etmez. Aynen Benu Adem denildiğinde kızlar da bunun içindedir kadınlar eğer bu kaydı böyle götürürsek, Kur'an'da çok şey müzakker gelip bize söyleniyor. ki yani bir abdest mevzunda bile, Ya eyhellezine amenu idâ kumtum ilâ salâti fâhsilû vucûh. Demek ki kadınlara abdest vacif değil. Dememiz gerekir. Devam eden evet devamında kadın mü'minler inanan mü'minler, erkek mü'minler birbirlerine dostlarıdırlar yâmurûne bil ma'ruh ve yenhavun anil munker <gülüyor> ve yukhimûne sarâta ve yu'tûne zekâ yukarıda namaz kılan kadınlar, namaz kılan erkekler, ondan sonra zekat veren erkek ve kadınlar sırasıyla geliyor Arada da onlar, marufu emrederler, münkerden alıkorlar diyor. Ama biz devamlı bu sohbeti kendi aramızda yaptığımız için, yani erkekler, hemen hemen erkeklerin yüzde doksan, yani hoca geçinen diyelim, ilim ehlinin ekserisi erkekler ya, sanki marufu emretmen, münkerden alıkoymaz, sadece erkeklerin görevi. Yani namaz kadınların görevi de, zekat görevi de, oruç görevi de, yani tasadduk etme, Allah'tan korkma onların hmm. görevi de, neden hmm. mağrufu emretme, hmm. münkerden hmm. alıkoyma kadınların görevi hmm. de. Kim ayırdı? Hmm. Şimdi biz hadis-i şerifi hmm. aldığımızda, مَنْ amin مِنْكُمْ Her kim bir münker görürse, hmm. Hangi erkek bir münker, münker görürse mi diyor? Hangi kadın bir münker görürse mi diyor? Münkeri gören kadın ve erkek fark etmez. Bir münker gördüğünde o münkere mani olma zorunda mı? Marufu emretme zorunda mı? Bu kadının aynen erkek gibi onun da görüldü inanıyorsan. Ama bunun içerisinde bazı Sadece erkeğin mükeller, sadece kadının mükellef kılındığı şey, bu genel ifade eden müstesna kılınması için mutlak tahsis edici bir nasrın gelmesine örtübüyüz. Ha diyor, ey Allah'ın Resulü, erkekler cihat gibi bir amel işleri, büyük faziletle değerler kazanıyorlar. Ama biz bundan mahrumuz. Sizin cihatınız da haçtır diyor. Ama bakıyorsunuz sahabi kadınlardan bazılarının bazı maalekilere yenbol olaylarında bile çadırın direğini kapıp erkeklerin safında kafirlerle mücadele etmiştir. Ha bu vacip olması yapamaz anlamında değil. Gerektiğinde yapardı. Ama ondan mükellef değildir diyebiliriz. Bu denli farklılıklar hasreten zikredilmeyince bilemiyor. Şimdi buna marufu emretme de, münkerden alıkoymada erkekler için öyle yapıyoruz ya bir şey getirdiğinde. Marufu bilmeyen, münkeri bilmeyen birisi ne marufu emredebilir, ne de münkerden alıkoyar değil mi? Şimdi bütün bu şeyde kadınlar aynen erkek gibi mükellefse. Sadece bunu almıyorum. Marufu emretme, münkerden alıkoyma. Mükellef olduğu şeyin Onlara öğretilmesi, onların öğretmesi gerekmiyor. Onların da öğrenmesi gerekmiyor mu? İçinizden eşine namazı öğreten birisi elini kaldırsın. Öğrendiği, işittiği şeyleri eşine gidip anlatan birisi çıksın. Öyle ki kardeşlerimizden bazıları eşleriyle okumaya gittiler. Eşleri sıfır gitti, sıfır geldi onlara vacip değil, Sanki. Ha, sadece biz değil, Türk toplumu değil. Araplar <gülüyor> dahi bu denli kadını ilimde mükellef değilmiş gibi vesilelerin getirdiği sorunları öne getirerek kimden öğrenecek, kimden dinleyecek, kim öğretecek gibi bunlarda sorun var. Doğru. Bunları gündeme getirerek kadının okumamasını, evde tıkalı kalmasını, hatta ayeti göğsünü gere gere, evlerinin köşeleri onlar için daha hayırlı. Doğru. Kadın için evinin köşesi, bir ücra köşesi daha hayırlı. Ama bunu hemen okumaya gitmesinin önüne duvar gibi dikiyor. Çarşıya, pazara, akşama kadar taban dövmesi için hiç bunu şart getirmiyor. Halbuki bunu öne getirmek gereken. ha, Doğru. Dinini de öğrenirken, bir yere giderken mutlak korunması gereken şeyler varsa onu da koruması gerekir. Başka bir ile dahi bunu öyle yapacağım diye çıksa bile. Allah Resulü'nden gelen adı Şerif'teki İbni Ömer naklediyor. Eşlerimiz camiye, cemaatle namaz kılmak için izin isteseler ki bizde bu adet olmamış. Sakın onların gitmesine mani olmayın diyor. Hemen o derdi, oradaki akıllı görünen ki İbn-i Ömer'in oğlu Salim. Ama diyor camiye gidiyoruz diğer başka yerlere giderler. İbn-i Ömer tekrar aynı şeyi naklediyor. Allah Resulü böyle demiştir diyor. Tekrar itirad edince görsene bir tane çapıyor. Ben sana Allah Resulü böyle dedi diyorum. Sen zihnindeki yani tereddütleri, düşünceleri gündeme getiriyorsun diyor. Ha, doğrulamaz mı büyük bir ihtimalle? Binden bir tanesi çıkar, camiye izin ister, başka yere de gidebilir. Düşünün bir kadın, eşinden izin almadan dışarı çıkamaz. ha izin alması gerekiyorsa demek çıkabilir. E, kocasıyla çıkıyorsa zaten izine ne ihtiyaç var. Ama falan yere gidiyorum diye sizden izin alıp gider. Siz onu orada gezerken, dolaşırken başka bir yerde görürseniz <gülüyor> he, benden buraya gitmek içinizden aldım ama bak burada. Kadınların da dikkat etmesi gerektiği, <gülüyor> erkeklerin de dikkat etmesi gerektiği yerler var. Hiçbirisi bir başkasının hukukuna tecavüz edecek, onu kötü düşündürecek, zanla götürecek hiçbir iş yapmamalıdır. Ha bu zayıflamıştır toplum burada. Erkekle de, de zayıflamıştır kadında da bu zayıflamıştır. Burada Allah'ın ona takdir ettiği makamın erkeği <gülüyor> hazmedememe edememe gibi bir sorun vardır bizde. Bunu çok basit şeylerde de görürsünüz. Bakarsınız mümin erkekler bir bayan geldiğinde bulunduğu yere görevi çağırır. O kadar kibar konuşur ki kırılır, dökülür. Yalan mı? Ama inan eşine o kibarlıkta konuşmaz. Hangimiz var? Birisi el kaldırsın. El kaldırsın. Ben el kaldırmıyorum. <gülüyor> ben el kaldırmıyorum. Biriniz kaldırın. Hocam siz kaldırsanız. Yok ben kaldırırım. Ben yapan birisi <gülüyor> değilim ki kaldırayım. Yani bu bizim topluca hazmetmediğimiz bir şey. Bir bayana kibar, kibar konuşuruz. Ebe hanıma gelince Adina'nın bir çay getir falan. bu diyen de var. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> i̇şte bazen insan kendi sırrını başkasına ne vermemesi gerektir. <gülüyor> bu şimdi doğru mu? Doğru bizler. Bakıyorsunuz bir mağazada çalışan tezgahlar bir ve Uçakta bir oster. Kurula döküle oradaki insanlara hizmet ediyor. Ama kocasına aynı hizmeti yapıyor. Bu bir kaç kuruşluk para için <gülüyor> He, Onun için <gülüyor> He, e, buna sebep biz bazı şeyleri hazmedebilmek için gündemimize taşımamızı getirdik. E, biz bir şeyi öyle göre göre göre göre ne dediğimi şimdi anlayacaksınız. O şey bizim nazarımızda o gördüğümüz şekle görünüştür. <gülüyor> Ayşe Valdemiz fakiha olarak bilinen kadınlardan birisidir. Fakiha'dır. Ve mukserun dediğimiz en çok hadis rivayet edenlerden birisidir. Bakıyorsunuz erkekler gelip ona soru soruyor. İşte az önceki dediğim bir şeyi öyle göre göre öylemiş bizim nazarımızda müstehcen dediğimiz aynı kelimeyi arapça söyleyecek müstehcenliği çağrıştırmıyor. Fransızca söylediğini de müstehcenliği çağrıştırmıyor. Türkçe söylediğini de müstehcendir otuz. Mesrut gelip diyor ki ey müminlerin annesi sana bir şey soracağım ama utanıyorum diyor. Sor ben senin annem diyor. İnsan diyor, hayız olan eşinden ne kadar istifade eder? Biz de bu müstehcen değil mi? Öyle diyoruz. <gülüyor> müstehcen göre göre öyle olmuş. Yani konuşamaz hale gelmişiz. Ama Ayşe var demişler, bu gibi sorular soruyor. Ve bakın ekseriyetle erkekler gelip soruyor Ayşe radıyallahu Biz bunu, bir de olsa örneği, örneğe var. Ha, sadece Ayşe de Ümmü Seleme de de bu olmuş. Hafsada da bu var. Yani çok yani ilim, ilim sahibi olan az çok malumat sahibi olan hadis naklediyor doğrudan dolayı. Doğru. En azından Allah Resulü'nden. Bazıları öyle değerlendiriyor ki Zeynep'in değerlendirmesi gibi. Enes diyor ki Zeynep diyor Allah Resulü'nün saiz zevceleri arasında gururlanırdı. Size ananız babanız evlendirdi. Beni ise Allah, yedi kat kökteki Allah öyle evlendirdi nikahladı diyordu. Bu toplumda bırak Ayşe gibi erkeklere de ders veren kadınların yetişmesi, ya şimdi telaf olduğu şeyleri doğru dürüst yapacak. Kadın da yetiştiremiyor. Bu ihmal edildiğinden, hoş kadınlar ihmal edilmemiş, erkekler de ihmal edilmiş. Erkekler bir iki derse giderek havalara girmiş bu kadar. O zaman kadınla erkek sorumlu olduğu ortamdaki ev uç noktaya getireyim ilin intansif etmesini kadını marufa emredip münkerden alıkoyması gerekir. Sen bunu yapamazsın kadın olarak. Bu senin işin görevin değil. Demiyor muyuz sen kadınsın? Hatta Anadolu'da e, ne diyor? eteğinle erkek işine karışma. Elin hamuruyla erkek işine karışma. <gülüyor> tamam, saf dişilmiş. Ya bunlar birbirlerinin dostları marufi emrederler, mülkerden alıkorlar derken bir kadın en yakında kocasına marufi emretmeli değil mi? Mülkerden alıkoymalı. Ama bize kadınlar kocasının dini üzere edirler. Öyle şeyler vardı ki kadın kocası istediği için onu yapıyor. Haset et esettir. Belki içimizde birçoğun öyle eşi var ki kocası istediği için yüzünü kapıyoruz kendine kalsa bunu yapmayacaktır. Ha biraz daha farklı diyecektir. Bunu nerede biraz tatbike dönüyor? Kocasından ayrıldığını düşünün, boşandığını. Kocasının emrettiği, onun, o istediği için yaptığı her şeyi, onu da boşayıp beraberinde çıkıyor. Boşama böyle gerçekleşiyor. O zaman bizim elbette fakatın ki kim olursa olsun, Allah'ın onlara bitmiş olduğu rolü, vermiş olduğu görevi, vermiş olduğu dereceyi, faziletim bilip, ha, herkes yerindedir. Herkes görevindedir. O zaman bizim kişisel kıskançlığımız, bencilliğimiz, e, kadından nasihat almamak gibi konumlarda ki bizim toplumumuzda anne baba bile çocuğundan zor nasihat alır. Bir erkek eşinden bir kolosu Ne yapmışız biz tutmuşuz? başına kadın geçiren bir topluluk, hüsranı o O ona hemen delil getirip kadın başa gelmez. Başa gelmez ama kadın evinin seyyidesi hanımı değil mi? Çocuklarından sorumlu değil mi? Erkeğin çoban olduğu gibi kadın da çobandır orada sorumlu olduklarında. Eşinin işlediği bir münkeri o da orada. Şimdi bir erkeğin işlediği münkeri en çok kadın mı görür? Evdeki eşi mi görür? Bir başkasını mı? Şimdi bir yönden bakarsan az önce dediğim gibi erkek evde haşildir, küfürbazdır, kızar, döver. O kadar mı yani şeydir ki şiddetlidir ki bunu dışarıya yansıtma. En basiti dışarıdaki kadınlara kibar gibi var konuşurken evdeki eşine bunu yapmıyor. Ha, say işgede dışarıdaki günahları öyle diyelim. Ha onları biraz geçiştirebilir ama yine etrafındakiler bilir. Burada da bizim Yine asıl üzere devamımızda hiçbirisini cüzlerle, cüzleri el alıp hareket etmememiz gerekir. El mer'etu saliha ni'metun. Saliha bir kadın nimet. Yani erkeğe verilen saliha bir kadın nimettir diyor. Kadına verilen bir erkek nimet demiyor. Diyor mu? nikmet mi hayır o da değil eşitlik var eşittik. ama sizin en hayırlınız eşlerine dönük <gülüyor> erkeği mi kastediyor burada kadın evet, erkek diyor sizin en hayırlınız eşlerine en hayırlı olandır diyor. hak kadının hayırsız olması gerekmiyor bu ifadenin de bir özelliği var nimet olan kadındır burada erkek değil çünkü nimetin lütfedildiği erkektir burada. Devam eden yani bu başta zikrettiğimiz hadiste de Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve min ayatihi en halaka lakum min anfusikum azvejen li teskunu ileyha. Size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Onlarla huzur bulasınız. Kadın erkekle huzur bulmuyor. Erkek kadınla huzur buluyor. Çünkü sizin nefislerinden size eşler yarattı derken hava Adem'in en iyiliği özellikle kemiğinden yaratılmıştır. Size eşler verdi ki Allah'ın ayetleri bu. Onda huzur bulasınız diye. Onlar da huzur bulasınız, sükunet bulasınız diye. Ve ceala beynukum meveddeten ve rahmet. Ve sonra aranızda bir sevgi ve rahmet kıldı diyor. Şimdi bu rahmet ve sevgi kime verilmiş? Kimlerin arasına verilmiş? Bir erkek evlenmezse verilir mi? Ne kadına verilir ne de erkeğe verilir. Evlenince bu sevgi ve mevedde ve rahmet gündeme gelebilir bir bekara verilmez. Kadın olsun, erkek olsun, bu böyle. O zaman burada kadın ve erkek, ikisi de birbirinin nimetidir. Neden? Evlenmekle ikisine de ihsan edilen, lütfedilen bir şey var. Bunu daha farklı derslerde de orada görürseniz izahım şu. Bizde İslam hukukunda kadın ve erkek arasındaki sevgi dediğimiz şey, <gülüyor> katsiyetle Allah ve Resul'ün kurallarına uyarak evlendikten sonra onlara lütfedilen bir şeydir. Evlenmeden önce değil. O zaman evlenmeden önceki birbirine duyulan ilişki geçici ve sahtekarlık üç Üçkağıtçılıktır. Hiçbir zamanda gerçek değildir. Ki bu seneki istatistiklerde de yayınladılar. Geçen sene Türkiye'de 115 bin nikah kıyılmış 95 bin de boşanma oldu. Muhteşem bir rakam bu. Bir çoğuna bakın bunlar birbirine kara sevdi. <gülüyor> kaçmışlardır, kaçmışlardır değil mi? Deli gibi birbirlerini sevmişlerdir. Ama 115 bin nikâhda 95 bin boşanma ne yapar? Yüzde neredeyse boşanmış dersin. Bir da evlilik yüzde değil. birçoğunun evliliği de <gülüyor> topal aksak gidiyordur. Topal yani, topal topa gidiyordur. Pır pır, pır, pır. Ve gördüğünüz gibi hiç kimse ne erkek ne kadın aralarında de ve rahmet yok ki birbirlerinde sükunet bulmuyorlar, huzursuzluk buluyorlar. Ha yani burada kadın da erkek birbirine nimet olmadan bir yerde tek başına ondan sonra beraber bu demek geliyor. Evet. Abdullah i̇bn Amr'dan radıyallahu anhu, Allah Resulünden gelen bir hadis-i şeriften. Resulullah sallallahu Allah Resulü diyor ki: dünya Dünya bir meta, bir şey. Rastgele bir taş parçası gibi, bir alet gibi, bir parça bir şey gibi meta. Hayru meta'i'd-dünya dünyadaki en hayırlı meta'dır. Dünyanın en hayırlı meta'ı ise el mer'atu's-saliha, salih bir kadın dünya bir metadır. Dünyadaki en hayırlı metaada salihe bir kadındır. Diyor. Bu mevzu burada bitmez ama ben yine de kendi alışkanlığımı bırakmayayım. İnşallah burada yeter. Daha önceki yapmış olduğumuz sohbette yarı kaldığı gibi bu da yapılmayan bir sohbet olarak kalmadı. Ama böyle de olsa bu sohbetin tamamının kaydedildiği kayıtlar var. Dinlemeyi arzu eder, ilginizi çekerseniz istifade edeceğiniz